Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Ve salat ve salamu ala mela nabiya baghdah. Ayıpsa bu sabu, an al hüb menketem, ma ben mensejmen minhu ve muzdarbihi. Mola ya ve selim daiman abd ala habibika, khair el اَيَحْسَبُ السَّبُّ Sab aşık demek burada. سَبَّ الْمَاءَ Suyu döktü. Yani burada sab aşığa diyor ki sabah akşam sürekli İmam Seheri Peygamber Aleyhisselam'ı düşünüyor. selam ağacını düşünüyor. Kazimeden rüzgar haber getiriyor. Ya da İdam dağında şimşek çaktığı zaman Peygamber Aleyhisselam'ın o coğrafyada ayak izlerini görüyor. Ağlıyor. Sürekli ağlayan bir muhatap var. Onun için as-sabbu diyor. اَيَحْسَبُ السَّبُّ اَشِكْ اَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمُونَ Sevgi gizlenir mi zannetti. Peygamberi seveceksin. Allah Resulü Aleyhisselama bütün varlığın, bütün hücrelerin, bütün mevcudiyetinle teslim olacaksın. Ve sonra o sevgiyi gizleyeceksin olur mu? Saklayabilir misin? مَا بَيْنَ minhu ve وَمُزْدَرِمِي Yani ne mümkün ki MUNSECİMİN demek Gözden yaşlar boşalıyor وَمُزْدَرِبِ Yani yanan bir yürek var Yanan yürekle gözden boşalan Yaşların arasında mümkün mü? Peygamber aleyhisselama karşı olan Aşkı muhabbeti gizlemek Kimin takatinde Kim bunu yapabilir? Hani Efendimiz Aleyhisselam etrafında dönen sahabeler var. Ona bakıp düşenler var, kendinden geçenler var. Şimdi o haberler geliyor, rüzgarlar geliyor, şimşek çakıyor ya da rüyalar. Hep Peygamber Aleyhisselam'la meşgul olan, hemhal olan bir zihin var. Nasıl gizleyebilirsiniz? Bir yere kadar, bir noktaya kadar. İmam Utbi Rahmetullahi Aleyh rivayet ediyor. İbn Asakir'in tarihinde var bir bedevi Efendimiz Aleyhisselam huzuruna geliyor kim bilir o da yaman bu seri gibi Peygamber Aleyhisselam'a bütün mevcudiyetiyle aşık olmuş onun ümmet kadrosundan bir kahraman oraya geliyor kendinden geçiyor. Malumlarınız Nahiv'de eğer bir kural, bir şahit varsa şiiri nereden alıyoruz? Arabi'den alıyoruz, Bedevi'den alıyoruz. Yani Arapçayı en saf haliyle onlar kullanıyorlar. Onlar yani kaideler, kurallar ya bir ayete ya bir hadis-i şerife ya da Bedevi'ye, Arabi'ye ait şiirlere onlara mahsus, onlara dayanır. Geliyor Efendimiz Aleyhisselam huzur şerifte duruyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a dönüyor diyor ki ya Resulallah Semi'utullaha yekul İşittim ki Allah Azze ve Celle kitabında buyuruyor ki Semi'utullaha yekul Vellezine iz zalemu enfusahum ca'uka Festağfarullaha vastağfara lehumur rasul Levecedullaha tevvâber rahim Ya salatu selam Aklımıza Buhari getirmiyorsa, aklımıza Kur'an-ı Hakimin ayetlerini getirmiyorsa o zaman irtibatta ciddi problemler var. Vellediine izzalemu enfusuhum ja'u kafastavfarullah diyor ki ya Resulullah ben bedeviyim. Elim kalem tutmamış. Kitap görmedim. Okuma, yazma bilmem ya Resulullah. Ama işittim ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ında kitabında buyuruyor ki Boğazına kadar günaha batan o adamlar Sana gelseler Burada Allah Azze ve Celle'ye yalvarsalar Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara şefaatçi olsa Peygamber aleyhissalatu vesselam onların af ve mağfireti için Allah Azze ve Celle'ye dua etse Allah azze ve celle onların bütün günahlarını ortadan kaldırır duydum ya Resulallah. Çölleri açtım buraya geldim huzurundayım. Mübarek ruhumla bütünleşmek istiyorum ya Resulallah. Ve la taqulu limen yuktalu fi sabilillah amwat bel ahya u la kit Kur'an-ı Hakim buyuruyor. Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz onları idrak edemiyorsunuz. Şehitler diri olur da şehitlere o manayı veren Peygamber Aleyhisselatu vesselam öyle olur mu? Elbette bu ayete göre Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ruhaniyeti şu kadar hadis var. Allahümme salli ala Muhammed diyorsanız Peygamber aleyhissalatü vesselam salatu selama karşılık veriyor kardeşim. Çanakkale'de şuhedamız... Yere düşenler var binbaşı lütfu gibi Arkadaşlarına diyorlar ki bizi ayağa kaldırır mısın? Kaldırıyorlar kıyafeti düzeltiyor Başı önde ya Resulallah zahmet buyurdunuz Zahmet buyurdunuz ya Resulallah diyorlar Yani Çanakkale'de şehadetten önce Peygamber aleyhissalatu vesselamın Ruhuyla onların ruhu hemhal oluyor yani böyle bir aşk bu, böyle bir iman bu. Şimdi Bedevi oraya geliyor. Yaşamayan bilmez kardeşim. Biz de yaşayanlardan naklediyoruz. İmam Rabbani'lerden, Gazali'lerden, Allah'ın salih kullarından, Şah-ı Nakşibet'ten, Abdülhalik Gücdevani'den, büyük ruhlu kumandanlardan, veliler başbuğlarından, kolbaşı alimlerden, sahabe-i radıyallahu hanım onlardan, ya da Salahaddin Eyyubi Fatih gibi kumandanlardan. Onların o tecrübesi, aşkı, zevki, erişi, oluşu, orada neler yaşadıysa onlar bir denize daldılar, denize dalarken, Birkaç damla fışkırdı yukarıya doğru. İşte bizler o birkaç damladan aşk adına nasibi olan fakirler, garipler, kenarda, köşede olanlar. İşte bu ifadelerle onlar gibi Efendimiz Aleyhisselam'a aşık olmak istiyoruz. Önümüze dağlar çıksa, önümüzde engeller olsa, kim durdurabilir ki? Sahabe-i kiramı kim durdurdu? Ebu yubel Ensari kim durdurdu? Dur dediler. Karşıdan oklar geliyor. Kendini tehlikeye atma dediler. Hayır dedi. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمِ لَتَّهْلُكَ Bu ayet onun için nazil olmamıştı ki. Biz Medine'deydik. Artık Allah Teala İslam'a hakim kıldı. Medine İslam Devleti kuruldu. Şimdi... Peygamber aleyhisselamın arkasında namaz kılalım, oradan evimize gidelim, bağımıza, bahçemize gidelim, onunla meşgul olalım, bağla bahçeyle meşgul olalım. Dedik ki Allah yolunda malı infak edin, İslam'ı evle cami, İslam'ı camiyle bağınız, bahçeniz, iş yeriniz arasına hapsederek Allah'ın dinine ihanet etmeyin. Onun için 90 küsur yaşında Ebu Ayyub el İstanbul'a gelir, orada şehit düşer. Ona Ebu Ayyub el gibi meftun olanlar, aşık olanlar, onları ne Doğu Roma durdurabilir, ne İran durdurabilir, ne Amerika durdurabilecek, ne Rusya, ne Çin Allah'ın inayetiyle. İşte Bedevi orada der ki, bu ayeti okuduktan sonra, ya hayre dufinet bilkâhi a'dumu, Fetâbe min tîbihinnel kâ'u vel ekem, Nefsil fidâ'u likabrin entesâkinuh fîhil afâfû ve fîhil cûdu vel kerâm. Ya hayre dufinet bilkâhi a'dumu, Şu vadiye ovaya defnedilenlerin, kemikleri defnedilenlerin en hayırlısı. Bakıyorum da Medine'nin vadileri, Medine'nin yamaçları, tepeleri Senin kokun var ya Resulallah Sağa dönüyorum, sola dönüyorum Her yerde sen varsın, senin kokuların var ya Resulallah Şu kabirde kerem var, şu kabirde cömertlik var İnsanlık neye muhtaçsa bu kabirde, bu kabirin içindeki peygamberde ve fihi el kerem burada, cömertlik burada ya Resulullah der ve gider. Utbi diyor ki uykuya daldım. Biraz sonra efendimiz aleyhisselam'ı rüyada gördüm. Yani rüya olur mu olmaz mı diyecekler. E Hazreti Yusuf Yakup Aleyhis, Yusuf aleyhisselam'ın rüyasını bize Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Lâkazzadakallahu rasûluhu'r-ru'yâ bil hak. Efendimiz aleyhisselam'ın rüyasını anlatıyor. Peygamber rüyasıyla insanların, avamın, müminlerin rüyaları elbette bir değil. Ama Tirmizi'deki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam müminlerin rüyalarını üçe ayırıyor. Yani mevzu başka bir mecraya gitmesin. Peki neden bu istidradiyeyi burada yaptım? Yani rüya diyorsunuz, keramet diyorsunuz. Oriyantalizma Müslümanların zihinlerini öylesine vurmuş ki, Buhari diyorsunuz, itiraz ediyorlar. Sanki karşılarında hurafe var, hurafe mahşeri var, oradan konuşuyorsunuz. Böyle vurdular müminleri, Müslümanların zihinlerini perişan ettiler. Artık her şeylerden şüphe ediyorlar diye burada, bu ayet kelimeyi okumak zorunda kaldım. Ya da efendimiz Ali rüya'ya dair hadislerine Tirmizi'den ifade Tirmizi'deki hadislere işaret etme mecburiyetimiz var. Utbi rüya'yı gördüm. Efendimiz buyurdular ki git haber ver Allah Teala onun bütün günahlarını affetti. Efendimiz şefaat edecek. Allah'ın inayetiyle Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet kelime var ki vakit yetmez şimdi onları okumaya. Ayrı bir mevzu, ayrı bir mecra. Dışarıya çıkar, utbi o bedevi bulamaz, gider uzaklaşır. Ama bedevi bize aşka aşık olanın nasıl sahip olamayacağını bir noktaya gelecek, orada ifadeler dilinden dökülecek. Utbi'ler ya da çevrede kimler varsa bedevi birisi çölden geliyor. Üzerinde yün kıyafetleri var. Ona aşık olacaklar ve sonra Medine'de onu arayacaklar kardeşlerim. Lela'l heva lem terik dam'an ala talali ve la arikta li zikri'l bani alami Mevla'ya salli ve sellimde iman abaden ala habibike Hala karşıda biri var aşkı inkar ediyor. Yani İmam seri kendiyle konuşuyor ama Efendimiz Aleyhisselam'a olan aşkı dile getiremiyor. Saklayan biri var karşıda, kendi var karşıda. el <gülüyor> heva, eğer bu aşk olmasaydı, Peygamber aleyhisselama bu muhabbet olmasaydı. Lem turik dem'an ala taleli. O zaman bu enkazlar üzerine bu gözyaşları, kanlı gözyaşları dökülmeyecekti. Ve erikte li ban. Ban, Peygamber aleyhisselam çölde yürürken dibinde oturduğu bir ağaç. Boyuna baktığınız zaman sizi mest eden bir ağaç, kokusuyla sizi bir alemden alıp peygamber aleyhisselamın dünyasına götüren bir ağaç. Wala erik teli ban. O bağı, o ağacı hatırlayıp da zikir hatırlayarak erikte uykusuz kalmayacaktın vel alemi ya da o dağlar, idam dağı peygamber aleyhisselamın etrafında dolaştığı dağ, ya da uhud dağı ya da peygamber aleyhisselamın kaldığı o mağaralar sevr, uhud, bütün bunlar eğer onları e, hatırlayıp da Uykusuz kalmazdın eğer aşk olmasaydı aşk olmasaydı gözünden o enkaza yaşlar boşalmayacaktı ya da ağaçları peygamber aleyhisselamın oturduğu ya da yanından geçtiği o ban ağacını hatırlayıp dağları hatırlayıp üzerinde peygamber aleyhisselam ayak izi olan o dağı hatırlayıp da uykusuz kalmayacaktın. ''Uykusuz geceler var, gözden boşalan kanlı yaşlar var. Hala diyor, Peygamber aleyhisselama olan aşkı gizleyecek misin?'' Demişti ya Fuzuli, ''Aşıkım dersen eğer, yani aşıkım dersen eğer, aşıkım dersen hiç belayı aşktan ah eyleme, ah edip, ayarı esrarından agah eyleme.'' içinde gizliyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a aşkı ki yarın bir gün o aşk erimesin, pörsümesin, içine riya karışmasın. Kardeşlerim burada walavlau heva walau laula laula el heva lem turik dam'an ala talali. Talal enkaz demek. Ama aslında burada yine bir istiare var. Ne enkaz diyor? Peygamber aleyhisselam nerede yaşadıysa sonra oradan ayrıldı. Sahabe-i kiram için radıyallahu anhum orası bir enkazdır. Onun için bilal Habeşi Efendimiz aleyhisselam ahirete irtihal edince Hz. Ebu Bekir'e gelir müsaade et Ebu Bekir der ayrılayım. Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra ben bu şehirde duramam her nerede hangi sokağa girersem orada gözümün önünde peygamber aleyhisselam canlanıyor. Bedir'e gidiyor ağlıyorum, Uhud'a gidiyor ağlıyorum, Hendek'te ağlıyorum. Gözümün önünde peygamber aleyhisselam var. Bu şehirde Allah Resulü'nün olmadığı bu şehirde artık duramam müsaade et gideyim Ebu Bekir der. Muaz bin Cebel Hazreti Ömer'e gider Radıyallahu an efendimize Müsaade et gideyim Ömer der Ben bu şehirde Peygamber aleyhisselamla şu kadar zaman Medine'de Kalan Muaz bin Cebel Köşede bucakta her yerde Onun hatıraları var duramam Yaşayamam der Mekke Medine Efendimiz aleyhisselam nerede olduysa Nerede durduysa sahabe-i kiram Radıyallahu anhum. Allah Resulü Aleyhisselam ayrılığa gittikten sonra, irtihal ettikten sonra oraya gittiler. Kahire eksileti orada gözyaşı döktüler. Levlel hawa lam turik dam'an ala Yani Medine'ye gittiğiniz zaman köşede, bucakta neredeyse dolaşıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam hatıraları, gözyaşı döküyorsunuz. Ama o gözyaşı dökebilmek için bizim gibi değil de Meşakiram gibi ya da Abdülhamid Han Hazretleri gibi bir muhabbetle ona teslim olacaksınız. O ki Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı sevgili. Şimdi bunu söyleyince de diyecekler ki yani o levlake hadisi mevzu. Evet bu levlake meşhur ifadesiyle lafız itibariyle mevzu. Ama Allame Leknevi rahmetullahi aleyh ona dahi bir risale yazar. Mana itibariyle bu hadisin sahih olduğunu orada ispat eder kardeşlerim. O merselenke illa rahmetel lil bu de bizi Levlaki hadisine götürüyor. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam bütün bir kainata, bütün bir alemlere rahmet olsun diye yarattı. Rahmet. Ancak yeryüzü rahmeti yeniden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nizamına, onun yoluna dönerse, o yola ittiba ederse kuşanacak. Sultan Abdülhamid gibi. Hicaz demir yolun yapar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sıraya gelmişti diye Şam'dan bir demir yolu ayrılır bu sıraya gider. Başka, orada ayrılır. Dimeş'te ayrılmaz orada ayrılır. Neden? Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sıraya gelmişti. Orada Allah Resulü aleyhisselam ayak izleri var. Yani İstanbul'dan, Anadolu'dan, Diyarbakır'dan, Hakkari'den insanlar hacca giderken Medine'ye gitmeden önce Bursa'ya gelsinler Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusunu orada teneffüs etsinler Bu sırada Allah Resulü Aleyhisselam'ın ayak izine ayakları temas etsin Oradan tam bir edeple Medine'ye gitsinler Hicaz demir yolu hazırlanırken, yapılırken, inşa edilirken Sultan Abdülhamid emir veriyor malum Demir yolu Efendimiz Aleyhisselam'a İstasyon yakın olmasın, şu kadar uzakta olsun, tren sesi Allah Resulü Aleyhisselam'ı rahatsız etmesin. Ve tren Medine'ye girince o rayların üzerine keçe koyun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o ses rahatsız etmesin. Ustalara mühendisleri emri var, çivi çakarken çekiç ya da keserin o dış tarafına keçe koyun ki demir demire vurup, o ses Peygamber Aleyhisselam'a ulaşmasın. Rivayet edilir. Sultan Abdülhamid Rahmetullahi Aleyh mühendislere oradaki görevlere emreder. İstasyon hazırlanır. Tren Medine'ye ulaşınca ilk trenle geri dönerken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifinden tozları alın, toprağı alın, getirin. Vefat ettiğim zaman onları gözüme atsınlar, üzerime koysunlar üzerimde kabirde peygamber ekber aleyhisselamın kabrinden toprak olsun yani böyle bir ayette hadiste böyle bir emir yok talimat yok ama aşk bu şeriatı aykırı bir yönü de yok yani itiraz edenler için söylüyorum aşk bu kardeşim Abdülhamid gibi ittiba etmeyen anlayamaz işte ama Abdülhamid gibi ittiba ederseniz düşen bir devleti 33 yıl ayakta tutarsınız İstanbul'u Medine'ye bağlarsınız. Dersiniz ki o tren yoluyla haremden çıkar İstanbul'da haremeyne gider. Oraya harem dediler İstanbul'da trenin ayrıldığı yere ki şunu söylediler. Harem haremeyne bağlıdır. Yani İstanbul, Medine, Mekke için vardır ya Resulallah. Biz Kudüs'ü, biz Medine'yi, biz Mekke'yi korumak için varız ya Resulallah. Onu dersiniz ve bunu siyaset alanında tahkim edersiniz. Şeriata bütün varlığınızla teslim olursunuz. Şeriatı teslim almazsınız. Peygamber aleyhisselamın sünneti üzerinde operasyon yapmaz. Bütün varlığınızla sünnete Kur'an hakime teslim olursunuz. Allah azze ve celle bir noktaya kadar sizin yolunuzu açar. Geliyorlar toprak alacaklar. Fakat ha efendimiz aleyhisselamın Kabrinin olduğu yerden toprak almak, ha olduğu yer, hepsi Medine derler, Amberiye denen bir yer var. Oradan toprağı alırlar, İstanbul'a gelirler, Abdülhamid Han Hazretleri'ne takdim ederler, eline alır Abdülhamid toprağı, koklar, der ki, bu toprak, Peygamber Aleyhisselam kokmuyor, nereden aldınız bu toprağı? Derler ki, Sultanım, unutmuştuk, Amberiye'ye kadar geldik. Tren kalkıyordu, oradan aldık. Burası da Peygamber Aleyhisselam'ın haremi Medine dedik. Oranın toprağı, buranın toprağı ne fark eder dedik. Sultan emreder alın, bu toprağı Efendimiz Aleyhisselam'ın şehrine götürün. Osmanlı oradan bir avuç toprak aldıysa, orada bir mescid yapmalı der. Orada şimdi Amberiye Mescidi var. Tren istasyondan inenler ilk onunla hemen yolun, bu tarafında istasyon var, şu tarafında karşı tarafında Amber Yemesisi var. Bereket ki orayı yıkmamışlar, orası duruyor kardeşlerim. Evet, Leul Hawa Lam Turik ala al Bani Hala karşıda bir şair var, inkar ediyor aşkı, muhabbeti. Niçin inkar ediyor? İçine riya karışmasın diye, Efendimiz Ali Selamı olan muhabbete başkaları ortak olmasın diye, İmam Buğseri şu ifadelerle onun aşkı saklayan halini reddediyor, yanlış olduğunu söylüyor diyor ki: Fekayfe tun ki ruhup ben badema şehidet bhi, aleyke, aleyke gudulul damgi ve sakmi. Mevla'ya salli ve sellim da iman abaden ala habibike khayril halki kullihimi Fekeyfe nasıl olur ki yani burada hem inkar var hem tevbih var Nasıl inkar ediyorsun ki fekeyfetunkiruhubben Aşkı nasıl reddediyorsun Aşkı nasıl reddediyorsun ''Bâdema şehidet, şehadet ettikten, delalet ettikten sonra bihi o aşka, aleyke senin aleyhinde aşka şehadet ediyor.'' ''Udûlu demeyi ve seqami'' ''Gözünden gelen yaşlar ve solan benzin var. Yıkıldın, mecalin kalmadı, yataklara düştün. Gözünden akan kanlı yaşlar, ona olan aşkı ilan ediyor Mecalin kalmadı yerinden kalkamıyorsun Bedenin ona olan aşkı ilan ediyor Yani nasıl hala o aşkı Peygamber aleyhisselama olan muhabbeti inkar ediyorsun Kardeşlerim Efendimiz aleyhisselama aşık olanlar Veliler, salih kullar, abidler Sabahlara kadar seccadenin üzerinde Allah Azze ve Celle'ye kulluk edenler yorulunca oldukları yerden Allahümme salli ve sellim ala Muhammed diye Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam edenler, salih kullar, onların aşkı, onların muhabbeti. Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyoruz. Kalbimizi o aşka, o muhabbete karargah eylesin. O aşk, o muhabbetle Efendimiz Aleyhisselam'ı anlamaya bizleri muhatap kılsın. Bu kadarla bu gece iktifa edelim. İnşallah gelecek derste 7. beyitten itibaren İmam Buziri Rahmetullah Aleyh'in Kaside-i Bürdesini Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a bir Müslümanın, bir müminin aşkını, muhabbetini anlatan asırlarca medreselerde alimlerin, allamelerin okuttuğu yani gelmiş geçmiş şairler içerisinde edebiyat ehramında en üste kabul edilen Kasideyi, bürdeyi inşallah okuyup şerh etmeye devam edeceğiz. Kardeşlerimiz de inşallah buradan, sosyal medyadan dinleyip takip edebilirler. Bu mübarek gecede Allah Azze ve Celle ellerini kaldırıp yalvaran salih abi, zahid kullar hürmetine ya Rabbi dualarımıza icabet eyle. Ya Rabbel Alemin, söylediklerimizi önce kendi nefsimizle daha sonra sizler üzerinde, muhataplar üzerinde tesirle Halika'yla Ya Rabbi. Alem-i İslam'a izzet dirilişi ihsanıyla Ümmeti bir asırdır devam eden şu beladan, ızdıraptan kurtar Ya Rabbi. Yeniden üçüncü büyük dirilişe bizler muhatbeyle Anadolu'yu Osmanlı'da olduğu gibi yeniden Alem-i İslam'ın dirilişine kumandanlık, Vazifesiyle şereflendir, görevlendir ya Rabbi. Dualarımızı Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a huzur-u şeriflerinde yapılan salih kulların dualarını ilhak eyle, şuhedaya rahmete ile hastalara, muzdariplere, devalar ihsan eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.